Seneler seneleri, mevsimler mevsimleri, aylar ayları, günler günleri, haftalar haftaları, saatler saatleri kovalamakta. Ve insanoğlunun da arkasından koşan ve daima onun ensesinden ayrılmayan bir kuvvet var ki ona melek-ül derler. O da insanoğlu takip ediyor. İnsanoğlu seneleri, ayları, günleri, haftaları süratla takip ederken onun da arkasından takip eden bir azim melek var. Ona melekül mevt diyorlar ki Ezrail aleyhisselam. O öyle bir davetti ki isteyene istemeyene, sevene sevmeyene inana inanmayana gelici bir davetçi o. Daha Hazreti Adem aleyhisselam'dan ve ondan engeşen alemlerden kıyamet gününe kadar ne kadar ziruh varsa insan insanoğullarından ve cinnilerden en nihayette bu zat-ı ile karşılaşacaklar. Bu zatla karşılaşmayacak hiçbir kimse yok. Bu melekül Mert. Aşıkları maşukuna iliştirdiği gibi, zalimleri ve kafirleri de azaba götürecektir. Düşünelim, bu yaşa geldik, herkes kendi bulduğu yaşı hesaba katsın ve tefekkür etsin. Bu gecelerin, gündüzlerin birbirine kovalaması, yani geceyle gündüz bir makas farz ediniz, kainat ömür kumaşını ve bizlerin ömür kumaşını doğramakta. Terzi nasıl kumaşı doğuruyorsa, gece gündüzde mevsimlerde insanların ve mahlukat-ı ömür kumaşını doğramaktadır. Ömür çok çabuk gelip geçirilir. Bir mevsim girilir. Doğduğum ilkbahar, yaza doğru gençliği yaz gençliğim, sonra ihtiyarlığın sonra ölümüm, yakış ölümünü. Bunu bize kainat talim eder, görene, görene. Her sene toprak ölür, sonra dirilir. Bunda büyük ibretler vardır. Yani öldükten sonra dirileceğimizi gösterir bize ama görmeye göz gerektir.